Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala rasulina muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Sayıdeğer dinleyenler Riyazu Salih'in hadis kitabımızın 213. babı olan Ramazan gecelerini İhya etmenin teravih namazı Kılmanın müstehap oluşu Konuyla ilgili Ebû Hureyre radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim Allah'ın emri olduğuna inanarak ve mükafatını sadece Allah'tan bekleyerek gece namazlarıyla Kur'an tilavetiyle teravihlerle ilmi sohbetlerle dua ve zikirlerle Ramazan'ı ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhisselam kesin emir vermeksizin Ramazan gecelerinde ibadet etmeyi tavsiye eder ve şöyle buyururdu. Kim yürekten inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı geceyi ibadetleriyle ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır. 214. Bab Kadir Gecesi Konuyla ilgili Kadir suresinde Rabbimiz buyuruyor. Biz onu, Kur'an'ı, insanlığın kaderinin dönüm noktası olan bir gecede barış ve huzur dolu bir dünyanın kapılarının aralandığı mübarek Kadir gecesini indirdik. İyi ile kötünün, doğru ile yanlışın, kesin hatlarla birbirinden ayrıldığı bu Kadir gecesinin ne muhteşem bir gece olduğunu bilir misin? Öyle büyük bir gecedir ki o, Sırf senin bilgi ve idrakine kalsaydı onun kadirin derecesini asla bilemezdin. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece görevli melekler ve ölü kalplere hayat bahşeden vahi ve ilham meleği kutsal ruh Cebrail, Rablerinin izniyle bu amaca yönelik tüm buyrukları yerine getirmek için yeryüzüne iner ve insanlığın kaderine yön verecek hikmet dolu kararlar verirler. Bu gece Kur'an'ın öngördüğü adalete, barışa ve huzura susamış insanlık için bir kurtuluş fırsatı, bir esenlik müjdesidir. Ta şafak vaktine kadar. Duhan suresi ayet 3-4'te Rabbimiz buyuruyor. Gerçekten biz onu insanlık tarihinin dönüm noktası olan kutlu bir gecede indirdik. Çünkü biz zalimleri bekleyen korkunç akibete karşı insanlığı daima uyarırız. O gece bütün hikmetli ve faydalı işler insanı felakete sürükleyecek şeytani değer yargılarından, batıl inanç ve ideolojilerden ayırt edilir ve insanlığın hayatını düzenleyecek en mükemmel prensipler şeklinde hükme bağlanır. Konuyla ilgili hadisler Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den şu şekilde rivayet etmiştir. Her kim fazilet ve bereketine inanarak, ve mükafatını sadece Allah'tan bekleyerek gece namazlarıyla, Kur'an tilavetiyle, ilmi sohbetlerle, dua ve zikirlerle Kadir Gecesi'ni ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre sahabilerden bazıları rüyalarında Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın son 7 gecesinde olduğunu görmüşlerdi. Sonra her biri peygambere gelerek gördükleri rüyayı anlattılar. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kadir gecesi ile ilgili rüyalarınızın Ramazan'ın son yedi gecesi üzerinde birleştiğini görüyorum. O halde Kadir gecesini arayan onu Ramazan'ın son yedi gecesinde arasın. Ayşe radıyallahu anheden rivayet edildiğine göre peygamber aleyhisselam Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girerek camide ibadete kapanır ve şöyle buyururdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 günü içinde arayın. Yine Ayşe radiyallahu anheden Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 günündeki tek rakamlı gecelerde arayın. Yine Ayşe radiyallahu anheden şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ramazan ayının son 10 günü gelince peygamber aleyhisselam itikafa girerek gecelerin büyük bir kısmını ibadetle geçirir, ev halkını namaza kaldırır, kendisini her zamankinden daha fazla ibadete verir ve itikafa girdiği 10 gün boyunca hanımlarına yaklaşmazdı. Yine Ayşe radiyallahu Anh'den rivayet edildiğine göre peygamber aleyhisselam Ramazan'da diğer aylardan daha çok kulluk ve ibadet yolunda gayret gösterirdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise ilk günlerine göre kendisini daha fazla ibadete verir ve cömertliğin, iyiliğin, hayır hasenatın en güzelini, en faziletlisini ortaya koymaya gayret ederdi. Yine Ayşe radiyallahu anh şöyle diyor, Bir gün Peygamber aleyhisselama, Ey Allah'ın Resulü! Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilecek olursam o gece nasıl dua edeyim diye sordum. Peygamberimiz "Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla." diye dua et buyurdu. 215. bab Misvak kullanmanın fazileti ve fıtrat özellikleri. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Ümmetime meşakkat vereceğinden endişe etmeseydim, onlara her namaz vaktinde abdest alırken mutlaka misvakla dişlerin temizlemelerini emrederdim. Huzeyfe radiyallahu anh diyor ki, Peygamber aleyhisselam gecenin uykudan uyanınca misvakla dişlerini temizlerdi. Ayşe radiyallahu anh'a anlatıyor, Peygamber aleyhisselamın misvakını ve abdest suyunu akşam yatmadan önce hazırladık, Allah da onu gecenin dilediği saatinde uyandırırdı. Peygamber uyanınca misvakla dişlerini temizler, abdest alır ve namaz kılardı. Enes bin Malik radiyallahu anh'dan Peygamber Aleyhisselam'ı şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Misvak kullanma hakkında size pek çok tavsiyede bulundum. Artık onun ne kadar önemli olduğunu anlamışsınızdır. Öyleyse her abdest alışınızda yemeklerden sonra uykudan uyanınca Kur'an okumadan önce ağız kokusu hissedince Cuma ve bayram namazlarına giderken dişlerinizi misvakla temizleyin. Şüreyh bin Hani rivayet ediyor Ayşe radiyallahu anhaya Peygamber aleyhisselam evine geldiğinde ilk önce ne yapardı diye sordum. Önce dişlerini misvaklardı dedi. Ebu Musa radıyallahu an şöyle diyor. Bir gün Peygamber Aleyhisselam'ın yanına girdim. Ağzında misvak vardı ve onunla dişlerini temizliyordu. Ayşe radıyallahu anha'den Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Misvak hem ağzın temiz ve sağlıklı olmasını sağlar hem de Rabbin rızasını kazandırır. Ebu Hureyre radıyallahu antan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Fıtrat bütün peygamberlerin ortak sünneti olan beden temizliği ile ilgili kurallar beştir. Sünnet olmak, avret yerini tıraş etmek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek ve bıyıkları kısaltmak. Ayşe radıyallahu anheden peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu on şey fıtrattan yani insan olarak yaratılmanın tabi gereklerindendir. Biyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, misvak kullanmak, burna su çekip temizlemek, tırnakları kesmek, parmak boğumlarını ve kulak kıvrımlarını eklem yerleri gibi kir birikme ihtimali bulunan yerleri yıkayıp temizlemek, koltuk altı kıllarını gidermek, etek tıraşı olmak ve helada suyla temizlenmek. Hadisi. Hz. Ayşe'de nakleden ravi 10.sunu unuttum ancak onun sünnet olmak veya ağzı suyla çalkılamak olduğunu zannediyorum dedi. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhümadan Peygamber Aleyhisselamı şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bıyığınızı kısaltın sakalınızı da uzatın. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah selam aleyküm ve rahmetullah.